Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadele ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh Emmaabat fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hidiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhha ve kullu muhtesatetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. <gülüyor> evet, sahih tefsir dersimize başlamadan önce kitabın adıyla ilgili bir cevap vermek icap ediyor. Çünkü e, YouTube kanalında birileri yine eee saldırabilmek için böyle bir malzeme kullanmaya çalışmışlar. İşte sahih ilmihal, sahih tefsir, böyle şeyler e, ümmetin arasında ayrılık meydana getirir. Bu isimler çok yanlış. İşte sahih tefsir, bundan başka sahih bir tefsir yok demektir. İşte sahih ilmihal, bundan başka sahih ilmihal yok manasına gelir gibi böyle iddialarla bu ismin yanlış olduğunu iddia etmiş. Bidat elinden birisi... Ee, i̇ddianın yersizliği ortada lakin e, bir iki husus hatırlatmak bu konuda cevap olarak yeterlidir. İlk hadis cüzü Abdullah bin Amr bin El-Az radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan yazdığı hadisler ve bu e, cüzün adını Sayfetü Sadıka diye isimlendirmişti Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a. Yani sadık doğru sayfe, doğru rivayetler. Yani bu, bu bidatçilerin anlayışına göre bundan başka doğru hadis yok. Bu cüzde yazılanlardan başka doğru hadis yok manasına geliyor ve ümmet arasında ayrılık meydana getiriyor. Yine ilk hadis cüzlerinden birisi Heman bin Münebbih'in Ebu Ureyre Radyalan'ta rivayetlerini yazıp topladığı cüzüdür. Bu cüzün ismi Es-Sahifetü-Sahihadır. Yine bu bidat ehlinin iddiasına göre işte bundan başka sahih hadis yok manasına gelir ve ümmetini böler parçalar. Bukhari olan kitabın adını biliyorsunuz. El Camius Sahih. Yani sahihleri cemeden toplayan kitap. Bu da aynı. Onların iddiasına göre böyle bir mana e, ifade eder. Yani ilmi bir malzemeyle eleştirecek bir yön bulamayınca bu sefer isimler, şunlar, bunlar e, üzerinde işte magazin vari eleştirileri yapmaya çalışıyorlar. E, ve sonra sahih tefsiri işte Taberi'nin tefsiriyle kıyaslamaya kalkıyor veya diğer tefsir kitaplarıyla Kurtubi ile falan hiçbirisi işte tefsirine bu ismi vermemiştir gibisinden. Onlar zaten kitaplarına sadece sahih rivayetleri alma iddiasında değiller. Yine mesela Kurtubi, İbn Kesir gibi alimlerin tefsirlerine baktığınız zaman sadece rivayet tefsiri değildir. Onun içerisinde dirayet tefsiri de vardır. Yani yorumlar da vardır diğer tefsirlerde. Biz burada yani kitabı okuyan bilen herkes görüyor ki sadece e, Seleften ilk üç asırdan sahabe, tabi'in, tebe, tabi'in nesillerinden gelen rivayetleri ve bu rivayetlerden sadece sahih olanları seçerek derlemek üzere hazırladık bunu. Bir başkası da tutuyor diyor ki işte bu tefsir çalıntı. Kimden çalıntıymış? Hikmet Beşir Yasin diye Iraklı bir alim var. E, o e, sahih-ül mesbur, fi tefsir mesur diye e, bir kitabı var. Dört cilt, bu kitap sekiz cilt. Bir kere hacim olarak uymaz. Yani ben Hikmet Beşir kitabını da inceledim, ondan da istifade ettim. Ama Hikmet Beşir kitabı hem eksiktir, hem ilmi hatalarla doludur. Yani öyle bir kitabı tercüme etseydik, yani eğer bu bahsettiğim hatalar ve eksikler söz konusu olmasaydı o kitabı tercüme etmek belki daha iyi de olabilirdi. Ama dediğim gibi eksik kalan hususlar var ve ilmi hatalar vardı. Daha başka kitaplardan da yani muasır alimlerin e, bu gibi çalışmalarından da istifade ettik bu tefsir hazırlarken. Başta Süüti'nin Durul Mensuru ki Durul Mensur aynı şekilde bu kitabın metodu ile yani rivayet tefsiri esastır. Sadece rivayet aktarır Suiti Durul Mensur kitabında. Fakat o kitabında e, pek çok zayıf ve uydurma rivayetleri de yer vermiştir. Yani bizim bu çalışmayı hazırlamadaki gayemiz sadece Selef'ten, Allah Resulü ve Selef'ten e, sayıh olarak gelenleri toplamaktır ve bu yüzden adını e, sayıh tefsir koyduk. Yani sahabenin, Allah Resulü'nün sahabenin, Selef'in e, tefsirlerinden sayıh olarak gelenler. Yani burada yani böyle dirayetle, reyle yapılan tefsirler olup da en doğru açıklama budur diye böyle bir iddia zaten söz konusu değil. Rivayetlerin sayıhliğine nispeten böyledir. İlmi Ali için de aynı şey söz konusu. İlmi sadece rivayet kaynaklıdır. Evet. Yani işte insanlar ne der diye sık sık bu vurguları yapmaları da işte ne kadar insanları razı etme odaklı hareket ettiklerini gösteriyor. Yani insanların dedikleri şeylerden kurtulamaz. Lokman Aleyhisselam'dan rivayet edildiği gibi bazıları Nasretin Hoca hikayesi olarak anlatırlar bunu. Oğluyla giderken işte ikisi de eşeğin üzerinde. Diyorlar ki hayvana yazık değil mi ikiniz de binmişsiniz. Bu sefer Lokman oğlunu bindiriyor. Kendi yürüyerek gidiyor. Bir başkası görüyor diyor ki yani... Gencecik, delikanlı eşeğe binmiş, ihtiyar adam yanında yürüyor. Ayıp değil mi diyor. Bu sefer Lokman Aleyhisselam biniyor eşeğin üzerine. Bir başkası görüyor. İşte küçücük çocuğu yürüten kendin mi bindin diyor. Yani ne yapsa olmuyor. İkisi de iniyorlar bu sefer, eşek boş gidiyor. Bir başkası siz ahmak mısınız diyor. Yani eşek boş gidiyor, ikiniz de yürüyorsunuz. Yani insanların dilinden kurtulmanın imkanı yoktur. Bu yüzden insanlar asla hedef olmamalıdır. Hedef Allah Azze ve Celle'nin rızası doğrultusunda hareket etme olmalıdır. Bu bakımdan bakıldığı zaman da biz e, Selef'in yaptığı şeyleri yapmayı, onların yapmadığı şeylerden de uzak durmayı amaçlıyoruz. E, Selef de kitaplarını, derlemelerini bu şekilde isimlendirmişlerdir. Yani mesela Bukhari'nin Cami-ü Sayık kitabı, Bukhari şunu iddia etmemiştir. Yani tek sahih rivayet benim kitabımdadır. Benim kitabımda başka sahih hadis kitabı yoktur. Böyle bir iddiası yoktur. Ama kitabının ismi El Camii sahihtir yani. Bunun gibi yani batıla çekmek isteyen de her halkarda ucundan bucağından tutacak, eleştirecek bir şey bulur. Evet böyle şeyler bizim itibar ettiğimiz şeyler değil. Meselenin özüne dönecek olursak biz 57. sure hadis suresinde kalmıştık. Oradan devam edelim inşallah. Bu sure Medine'de nazil olan bir sure ve 29 ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. Muhakkak ki o azizdir, hakimdir. Evet, burada evet ayetin açık ifadesiyle göklerde ve yerde olan her şey, mafis semavati vel art, buradaki semalarda ve yerde olan her şey yani sizin canlı veya cansız olarak gördüğünüz her şey dahil buna Allah'ı tesbih etmektedir. Ee, hadiste zaten bu konuda bir açıklama var. Amr bin Abese radiyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Güneş çıktığı zaman şeytanlar ve oğullarının ahmak olanları dışında Allah'ın yaratmış olduğu şeylerden gölgesi olan her şey mutlaka Allah'ı tesbih eder. Bunu Taberani Müsnedü Şami'nde, Ebu Naim Hilya'da, İbn-i Sünni Amel-i Elbani Sayha'da e, hasen olduğunu belirterek zikretmiştir. E, yani can cansız, canlıların mesela hayvanlar, e, biz bunların tesbihlerini bilmeyiz, anlamayız ama tesbih ederler. Aynı şekilde cansız varlıklarda tesbih ederler. Biz işitmesek de, anlamasak da bunların tesbihi vardır. 2- Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, diriltir ve öldürür. Şüphesiz O her şeye gücü yetendir. 3- O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Şüphesiz O her şeyi bilendir. Ebu Hürer radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Fatıma radıyallahu bir hizmetçi istemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dua etmesini söyledi. 7- Yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın sahibi olan Allah'ın. Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi, ey taneyi ve çekirdeği yaran, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren, perçemi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra hiçbir şey olmayacaktır. Sen zahirsin ve senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın ve senden öte hiçbir şey yoktur. Borçlarımızı öde ve bizi fakirlikten kurtar. Bunu Müslim ve Tirmizi şüayet etmişlerdir. Demek ki bu dua aynı zamanda ağır borç sahibi olan, yine fahru halinde olan kimsenin de yapacağı dualardan birisi. İhtiyaç halinde olan kimsenin yapacağı dualardan, zikirlerden birisi bu. 4. O gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva edendir. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görendir. Mukatil bin Hayyan Raymullah dedi ki: Allah her şeyden önce var olan, her şeyin yok olmasından sonra yine var olacak olan, her şeyin üstünde olan ilmiyle, kudretiyle her şeye, her şeyden daha yakın olan, arşın üzerinde bulunan ve her şeyi bilendir. Altı günün her bir günü bin yıllık bir süredir. O, yeryüzüne giren yağmur suyunu, yerden çıkan bitkileri, gökyüzünden inen yağmuru, gökyüzüne çıkan melekleri bilen, kudretiyle, saltanatıyla ve ilmiyle nerede olsanız sizinle beraber olandır. Yaptıklarınızı görür. Ayeti böyle açıklamıştır. Bunu Beyhaki El Esma ve Sıfat kitabında rivayet etmiştir. <gülüyor> Muhakkibin Hayyan Raymullah'tan. İbn Uyeyne, yani Süfyan bin Uyeyne Raymullah dedi ki, Rebiya'ya Allah arşa nasıl istiva etti diye sorulunca, İstiva bilinen bir şeydir. Nasıl olduysa akılla idrak edilemez. Allah gönderir, Rasul tebliğ eder, bize de tasdik etmek düşer dedi. Yani bunu bu cümleleriyle Selef'in menhecini özetlemiş oldu. İsim ve sıfat ayetleriyle ilgili özellikle. Yani Allah vahyini gönderir, Rasul tebliğ eder, bize de tasdik etmek düşer. İşte o nasıldır, ne şekildedir böyle sorular sormak değil. Yine Süfyan bin Uyeyne Raymullah dedi ki Allah kitabında kendisini nasıl vasfetmişse manasını olduğu gibi kabul etmek gerekir. Bu konuda Allah ve rasulleri dışında kimsenin yorumda bulunma yoktur. Süfyan es-Sevri Raymullah dedi ki ve ma'akum kavli yani o sizinle beraberdir kavli Allah ilmiyle sizinle beraberdir demektir. Abdullah bin el-Mübarek Raymullah dedi ki biz cehmilerin noksunu Allah'ın istiva etmiş olarak arş üzerinde olduğunu söylüyoruz. Yani böyle söylemeyen cehmilerdir. Allah'ın arşa istiva etmediğini söyleyen, istivayı inkar edenler bunlar cehmilerdir. Biz onların aksine Allah'ın istiva etmiş olarak arş üzerinde olduğunu söylüyoruz. Yine ona Rabbimizi nasıl tanıyabiliriz diye sorulunca İbn-i Mübarek Rahimullah dedi ki göklerin fevkinde arşının üzerinde yani bu şekilde tarif ederiz diye söylemiştir. 5- Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Bütün işlerde Allah'a döndürülür. 6- Geceyi gündüze katar, gündüzde geceye katar. Şüphesiz O göğüslerin özünü bilendir. Bu ayette Zümer suresinin 5. ayetini delil getirerek dünyanın küre şeklinde olduğunu iddia edenlere bir reddiye vardır. Çünkü Orada yükevürü leyli ale Nehari ifadesi geçer. Yükevürü işte yükevürü küre yani çevirdi, sarık dolar gibi doladı geceyi diyerek. Geceyi gündüzün üzerine diye geçiyor zaten ayette de. Onlar sanki dünyanın üzerine geceyi böyle doladı, sonra gündüzü doladı diye böyle avgalıklar için Oradaki e, yükevirunun manasını, seleften gelen rivayetler zaten yulicu manasını, yani girdirmek manasında olduğunu açıklamışlardı. Bu ayet bunu açıkça ifade ediyor. Yulicu leyle finnehari, yani geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye aynı şekilde ona katar. 7. Allah'a ve Rasulüne iman edin. Sizi varis kıldığı şeylerden infak edin. Artık sizden iman eden ve infak eden kimseler için büyük bir mükafat vardır. Mücahit Rahimullah ayette geçen Mustahlefine fi kavli Elinizde bulunan, eliniz altında bulunan rızık demektir. Yani eliniz altında bulunan, varız şeylerden infak edin demektir. 8. Size ne oluyor ki? Rasul sizi Rabbinizi, Rabbinize iman etmeye çağırırken Allah'a iman etmiyorsunuz. Oysa o sizden kesin bir söz almıştı eğer mümin iseniz. Mücahit Rahimullah dedi ki Eheze misa kakum kavliyle Adem Aleyhisselam'ın sulbündeyken alınan söz kastedilmektedir. Yani Araf suresi 172-173. ayetlerinde anlatılan, Adem Aleyhisselam'ın e, belinden zürriyetinin çıkarılıp da hepimizin ruhlarından söz alınması. Yani Rasul gönderildi, o Rasul neyi hatırlatıyor? O ezelde verilen sözü iman etmek üzere hatırlatıyor. E, e, Söz alınmıştı, siz de kabul etmiştiniz. O sözü hatırlatmak üzere geliyor rasuller O halde neden iman etmiyorsunuz? 9. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı elbette raufdur, rahimdir. Mücahit dedi ki, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ile kastedilen edilen sapılıktan hidayete erdirmektir. 10. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Sizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar eşit olmaz. Onlar sonradan infak eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür. Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Şüphes Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şabir Aymullah dedi ki fetih ile kastedilen Hudeybiye fetihidir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hudeybiye yılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkmıştık. Usfan denilen cidde ile Medine arasındaki bir vadideyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Amelleri yanında kendi amellerinizi küçümseyeceğiniz bir kavmin gelmesi yakındır. Biz bunlar da kimdir? Ey Allah'ın Resulü yoksa Kureyşliler mi dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır değil. Onlar Yemen halkıdır. Onlar gönülleri en yumuşak ve kalpleri en ince olanlardır buyurdu. Biz ey Allah'ın Resulü onlar bizden daha mı hayırlıdır diye sorduk. Buyurdu ki eğer onlardan birinin altından bir dağı olsa ve onu Allah yolunda infak etse sizin verdiğiniz yani sahabeleri kastediyor, sizin verdiğiniz bir müt, bir ölçek kadar hatta yarısı kadar gelmez. Allah Teala'nın sizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar eşit olmaz. Onlar sonradan infak eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür. Ayeti bizimle insanların arasını ayrandır. Bunu Taberi, tefsirinde Hasan i Isnat'la rivayet etmiştir. Katade dedi ki, fethiyle kastedilen edilen Mekke'nin fethidir. Esasında biliyorsunuz Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fetihle müjdelenmişti. Aslında Mekke'nin fethi yani. Hudeybiye görünüşte bir taviz gibi görünüyordu. Bu yüzden bazı sahabiler de bunu idrak edememiş, anlayamamışlardı. Kabullenememişleri daha doğrusu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da kendisine müjdelenen bu fethi esas alıyordu. Yani buna istinaden asabını teselli ediyordu. Yani Hudeybiye anlaşmasıyla Mekke'nin fethi aynı şey zaten. Bu bakımdan bu iki tefsir arasında bir zıtlık söz konusu değil. Enes Radyalan dedi ki Halid bin El Velid Radyalan ile Abdurrahman bin Af Radyalan arasında bazı sözler vardı. Yani bir tartışma vari e, hakaretvari sözler vardı. Halid Abdurrahman bin Alfa, siz önceki günlerinizle kendinizi bizden daha üstün görmektesiniz dedi. Bu sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve şöyle buyurdu. Asabımı rahat bırakın. Canım elinde olana yemin olsun ki eğer Uhud dağı kadar infakta bulunsanız veya dağlar kadar altın infak etseniz onların amellerine yetişemezsiniz. Bunu Ahmet bin Hamdel Ziyarül Mahdesi tarihinde i̇bn Sakir Asakir sayısınatla rivayet etmişlerdir. Halid Halbi Velid de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ama e, fetihten önce, Hudeybiye'den önce Müslüman olanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, daha üstün olduğunu ifade ediyor. Yani fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten sonra Müslüman olan sahabeler arasında böyle derece farkı vardır bu ayetin açık ifadesiyle. 11. Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse onu onun için kat kat artırır ve ona değerli bir de ödül vardır. Ebu Ureyar radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kulumdan borç isterim bana borç vermez. Kulum bilmeden bana söver ve dehre yani zamana yuh olsun. Dehre yuh olsun der. Halbuki dehir benim. Bunu İbn-i Zeyme, Hakim, Ahmet, Bezzar, Ebu Ya'la sayısınatla rivayet etmişlerdir. İşte kim Allah'a güzel bir borç verirse, yani Allah için infak ederse manasındadır bu. Onun için Allah onu kat kat artırır. Allah yolunda yapılan harcamalar, Allah rızası için yapılan harcamaların karşılığı böyledir. 12. O gün mümin erkeklerle mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün müjdeniz. Orada kalıcılar olmak üzere altlarından nehirler akan cennetlerdir. İşte büyük kurtuluş budur. İbn-i Mesud Radyalan şöyle demiştir. Onlara amelleri miktarınca bir nur verilecek. Ahiret günde yani. Ve sırattan geçeceklerdir. Kimisinin nuru bir dağ kadar, kimisinin nuru bir hurma ağacı kadar olacaktır. Nuru en az olan da baş üzerinde, bir rüyette ayak baş üzerinde, bir yanıp bir sönen ışığı olandır. Evet bu ne ibne bir şey be. Taberi tefsirinde ve Hakim sayısınla rivayet etmişlerdir. Ebu Zer ve Ebu Derdan radıyallanmadan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde secde etmesi için kendisine ilk izin verilecek kişi benim. Secdeden başımı kaldırması için, başını kaldırması için kendisine izin verilecek ilk kişi de ben olacağım. Ben başımı kaldırıp önüme, arkama, sağıma, soluma bakacağım ve diğer ümmetlerin içinden kendi ümmetimi tanıyacağım. Bir adam dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Nuh Aleyhisselam'ın zamanından, senin zamanına kadar geçen zamanlarda yaşamış olan, onca ümmet arasından kendi ümmetini nasıl tanıyacaksın? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Onları abdestin izi olarak alınlarında, El ve ayaklarındaki parlaklıklardan dolayı tanırım. Bu parlaklık başka ümmetlerde yoktur. Ayrıca amel defterleri sahillerine verilecektir. Onları simalarından ve yüzlerindeki secde izlerinden tanırım. Onları önlerinde, sağlarında ve sollarında giden ışıklardan tanırım. Bunu Ahmet, Abdullah bin Mübarek müsnedinde hakim İbni Biatim rivayet etmiştir. Elbani Said Terkip de sahip olduğunu ifade etmiştir. 13. O gün... Münafık erkekler ve kadınlar iman edenlere derler ki, bize bir bakın, sizin ışığınızdan yararlanalım. Arkanıza dönün de bir nur arayın denilir. Aralarına içinde rahmet, dışında azap olan kapılı bir sur çekilir. Mücahit Rahimullah dedi ki, münafıklar dünyadayken bazı zamanlar müminlerle beraber olur, onlarla evlenir, onlarla yaşar ve onlarla ölürlerdi. Kıyamet gününde hepsine birden nur verilir. Ancak surun yanına geldiklerinde münafıkların nuru söner ve müminler ile münafıklar birbirlerinden ayrılır. Sur, cennet ile cehennem arasında olan perde gibi bir şeydir. İşte o zaman münafıklar, bize bir bakın sizin ışığınızdan yararlanalım derler. Müminler de arkanıza dönün ve bir nur arayın, başka bir ışık arayın derler. Evet, yani dünyadaki münafıklar e, Müslüman olduklarını ishal ederek hakikatte iman etmedikleri halde Müslüman olduklarını ishal ederek Müslümanların sahip oldukları bütün haklara dünya hükümlerinde sahip oluyorlar e, idi. Dolayısıyla ahirette de böyle bir cezayla karşılaşacaklar. 14, onlara biz sizinle birlikte değil miydik diye seslenirler. Derler ki, evet ama siz Allah'ın emri gelinceye kadar kendinizi fitneye düşürdünüz. Bekleyip durdunuz, kuşkulara kapıldınız. Kuruntular da sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah'a karşı aldatıp durdu. Katade dedi ki, onlar şeytanın bir tuzağı üzerindeydiler. Vallahi Allah onları cehenneme atıncaya kadar da bu tuzağın üzerinde kalmaya devam ederler. Mücahit Rahimullah ayette geçen, el garur kelimesiyle kastedilen şeytandır. Yani o aldatıcı olan şeytandır demiştir. 15. Artık bugün sizden de fidye alınmaz, küfürde ısrar edenlerden de. Varacağınız yer ateştir, veliniz odur, ne kötü bir dönüştür. Ebu Umame bahili Radyaland dedi ki, Ey insanlar, siz iyilikler ve kötülükleri paylaştığınız bir menzilde sabahlayıp akşamladınız. Yakında da başka bir menzile göçeceksiniz. Orası da yalnızlık evi, karanlıklar evi, kurtçuk evi ve dar olan mezardır. Allah'ın geniş kıldığı mezarlar bunlardan hariçtir. Sonra oradan da kıyamet gününün konaklama yerine intikal edeceksiniz. Siz orada bazı yerlerdeyken, insanları Allah'ın emirlerinden bir emir bürüyecek ve bazı yüzler ağrırken bazı yüzler kararacaktır. Ondan da başka bir menzile intikal edeceksiniz. Orada insanları şiddetli bir karanlık bürüyünce nur taksim edilecektir. Mümin kişiye nur verilecek, kafire ve münafaa hiçbir şey verilmeyecektir. Bu konuda allah Teala şöyle buyurmuştur. Veya derin denizin karanlıklarına benzer, onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar örter. Karanlıklar üstüne karanlıklar. İnsan elini uzattığı zaman neredeyse onu bile göremez. Allah'ın nur vermediği kimsenin nuru olmaz. Nur suresi 40. ayet. Kör adamın gören bir kimsenin gözünden faydalanamadığı gibi kafir ve münafık kişi de müminin nurundan faydalanamayacaktır. Münafıklar iman edenlere bize bir bakın sizin ışığınızdan yararlanalım dedikleri gün onlara Arkanza dönün bir nur arayın denilir. Bu Allah'ın münafıklara yaptığı bir aldatmacadır. Allah, doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Nisa 140. ayetinde böyle buyurmaktadır. Bunun üzerine nurun taksim edildiği yere dönecekler ve bir şey bulamayacaklardır. Onlar müminlerin yanına geri dönmek ister ama aralarına içinde rahmet, dışında azap olan kapılı bir sur çekilir. Yani hadit 13. ayetinde ifade edildiği gibi. Münafıklar onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar derler ki, Evet ama siz Allah'ın emri gelinceye kadar kendinizi fitneye düşürdünüz. Bekleyip durdunuz, kuşkulara kapıldınız, kuruntularda sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah'a karşı aldatıp durdu. Artık bugün sizden de fidye alınmaz, küfürde ısrar edenlerden de. Varacağınız yer ateştir, veliniz odur. Ne kötü bir dönüştür. Hadit 14-15. ayetlerini okudu yani burada. Bunu İbnül Mübarek, Züüd'de, hakim, Müstedrek'te, Beyhaki, El Esma ve Sıfat'ta, Sayısnat'la rivayet etmişlerdir. 16. İman edenlerin Allah'ın zikrine ve haktan inene kalplerinin ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verildiği halde uzun zaman geçince kalpleri katılaşan ve çoğu fasık olan kimseler gibi olmayın. İbn-i dedi ki bizim Müslüman olmamız ve Allah'ın bizi bu ayetle kınaması arasında sadece 4 yıl vardır yani sahabelerin Müslüman olması ve Allah Azze ve Celle'nin bu ayetle onları kıraması arasında dört yıl vardır diyor. Mücahit dedi ki, El-Emed kelimesi uzun bir zaman, yani uzun bir zaman geçince kalpleriniz kasvetlendi, katılaştı. Yani ehli kitap böyle oldu, siz de onlar gibi olmayın. Yani bunun manası Allah'ın zikrini, Allah'ın vahyini, sürekli tedris yapın, sürekli hatırınızda olsun, sürekli bunun zikrini yapın demektir. Allah'ın vahyinden uzak kalmayın demektir. Çünkü ehli kitap kendilerine kitap verildi halde uzun zaman geçince kalpleri katılaşmış ve çoğu fasıklar olmuş. Siz böyle olmayın. Yani siz zikirle Allah'ın indirdiği vahiy ile irtibatınızı kesmeyin. Bu ara uzamasın Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Tehdidi vardır. 17 Bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz biz ayetleri iyice açıkladık size. Belki aklınızı kullanırsınız. 18 Doğrusu sadaka veren erkekler ve kadınlar ile Allah'a güzel bir ödünç verenler onlar için kat kat artırılır. Onlara değerli bir ödül de vardır. 19 Allah'a ve rasullerine iman edenler işte Rableri katında sıddıklar ve şehitler onlardır. Ödülleri ve nurları vardır. Küfürde ısrar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennem halkıdır. Mücahit Raimolla, Ulaike <gülüyor> humusidiku ne ve şu hedavu inda Rabbihim kavli hakkında dedi ki nefislerinde Allah'a iman etmeleriyle böyledirler. Yani nefislerinde, gönüllerinden iman ettikleri için sıddıklar ve şehitlerdir onlar. Amr bin Murra el Cehennec Raimullah dedi ki: "Birisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek: Ey Allah'ın Resulü, eğer Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, senin onun Resulü olduğuna şahit edip 5 vakit namazı kılarsam, zekat verirsem ve Ramazan orucunu tutarsam ben kimlerden olurum?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kim bu hal üzere ölürse sıddıklııklardan ve şehitlerden olur." Bunu Buhari Tarihül Kebir kitabında, İbnü Zeymi, İbn İbban sahihlerinde Elbani'de, Sait Tergip'te de sayılayarak e, zikretmişlerdir. 20. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi, onun bitirdiği ekin, ekicilerin, ziraatçıların hoşuna gider. Sonra gürleşir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra bir olu vermiştir. Yani bir samana dönmüştür. Ahirette ise şiddetli bir azap, ayrıca Allah'tan bir bağışlama ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Katade dedi ki, insanlar ahirette bu iki, iki durum üzere olacaklardır. Seyil bin Sa'd radiyallahu anh'den Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Cennette bir kamçılık yer, dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bunu Buhari rivayet etmiştir. 21. Rabbinizden bir bağışlanmaya, Allah'a ve Rasullerine iman edenler için hazırlanmış, genişliği yer ile göğün genişliği gibi olan bir cennet için yarışın. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Şüphesiz Allah büyük bir lütuf sahibidir. Ebu Hureyir radıyallahu anh'den adam birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Allah Teala genişliği gökler ve yer kadar olan cennet buyuruyor. Cennet göklerle yeri kaplıyorsa cennem nerede olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gece her tarafı kapladığı zaman sence gündüz nereye gider diye sorunca adam Allah en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphez Allah dilediğini yapar buyurdu. Evet bunu İbn-i Bezar Bezzar Hakim İshak bin Rahi'ye sayısınatla rivayet etmiştir. Evet geçtiğimiz hafta bahsetmiştik 22. ayetten. Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmaz. Şüphesiz bu Allah'a çok kolaydır. Kaderiye'ye karşı keskin cevaplardan birisi bu. i̇bn Abbas radıyallahu dedi ki biz başınıza gelen din ve dünya musibetlerini yaratmadan önce mutlaka bir kitapta yazmışızdır demektir bu ayetin manası. Yani kaderler yazılıdır. Ebu Hassan'dan iki kişi Ayşe radıyallahu gelip dediler ki Ebu R. Anh, nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi. Uğursuzluk kadında, atta ve evdedir. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu dedi ki Kur'an'ı Ebul Kasım'a indirene yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil şöyle buyurmuştur. Cahiliye halkı uğursuzluk kadında atta ve evdedir derlerdi. Sonra Ayşe radıyallahu bu ayet okudu. Yani başa gelen her musibet önceden yazılıdır diye. Yani her şeyin Allah'tan olduğunu, cahiliyenin inancını böylelikle nefk Burada şuna dikkat edin. Geçtiğimiz hafta sanırım işaret etmiştik buna. Estaula yaz yazmıştım. Tiara burada geçen tiara uğursuzluk diye tercüme edilen kelime tiaradır. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'dan İbn Ömer radıyallanmadan gelen Bukhari ve Müslim'in sayılarında ve başka kitaplarda yine başka sahabilerden de e, mütevatir gelen bir hadis. Sa'd bin Ebi Vekkas radıyallah ten de var. E, üç şeyde uğursuzluk vardır. Oradaki uğursuzluk diye tercüme edilen kelime şuum kelimesidir ve burada kastedilen bereketsizliktir. Tiyara ise cahiliye inancını ifade eden bir kelimedir. Yani cahiliyedeki bu tiyara inancı olayları sebeplere bağlamak. Yani asıl müsebbip olan Allah Azze ve Celle'ye değil de sebeplere bağlayarak inanılan bir şey. Eşyaya tesir etme yetkisini veren bir inanış. Tiyara böyle bir şey. Reddedilen de bu. Ayşe Radiyallahu Anh'a'nın bahsettiği de böyle bir şey. Evet. Burada nasıl aktarılmış Ayşe haya? şum yerine tiyara kelimesi kullanılmış. Inneme tiyaratu filmer eti ve dabeti ve dar. Yani kadında eee yani hayvanda ve evdedir. Burada doğrusu şu yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kullandığı kelime eşşum, Şum ifadesiyle söylüyor. Yani bereketlilik üç sayıda olur. Nedir bu bereketlilik? Yani kadın yani doğurgan olmayabilir veya huysuz olabilir. Aynı şekilde binek için de bu olabilir. Ev içinde bu olabilir. Yani bu bütün kadınlar böyledir demek değil. Bütün evler uğursuzdur demek değil, bereketsizdir demek değil. Uğursuzluk bunlarda olabilir. Kişi böyle bir şeyle imtihan edilebilir. Ama bunu Allah'tan biz cahiliye bunu eşyanın kendisine verdiği için Eşyanın kendisini atfettiği için, tiyara inancında, bu şekilde atfettikleri için onların inanışları batıldır, reddedilmiştir. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişinin mutluluğu üç şeydedir. Kadında, hatta evde. Yine aynı şekilde mutsuzluğu da, yani mutsuzluğuna sebep olan o bereketsizlik de üç şeydedir. Esas bereketsizliği bunlardan görür. Yani bineği bereketsiz olabilir. Evlendiği kadın bereketsiz olabilir. Aldığı ev, oturduğu ev bereketsiz olabilir. Bunlarla imran edilebilir. Aynı şekilde mutluluğu da, saadeti de bu sayılan şeylerde bulabilir. Yani demek ki kadının kendisine hakaret söz konusu değil. Onu aşağılamak veya evi, bineyi bunu aşağılamak söz konusu değil hadis inkarcileri ısrarla bu konuyu saptırıp işte kadına karşı ediliyor gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Onların kastettikleriyle hiçbir alakası yok meseleinin. Burada cahiliye inancı reddedilmektedir. 23. Elinizden çıkana üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerinden karşı şımarmamanız için. Şüphesiz Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. İbn-i Abbas Radyo'ya dedi ki, dünyada elden kaçırdıklarınıza üzülmemeniz ve Allah'ın verdikleriyle şımarmamanız için demektir ayetin manası. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh nebi aleyhisselatü vesam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan kimse cennete giremez. Bir adam muhakkak ki kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları küçük görmektir. Bunu müslim rivayet etmiştir. Evet bunu daha önce açıkladığımız gibi. Hakkı reddetmek ve insanları küçümsemek bu birbirine bitişik şeylerdir. Yani e, sana küçük gördüğün bir insan hakkı getiriyor. Sırf o insan sebebiyle sen hakkı reddediyorsun. Kişi cehennemlik yapan kibir böyle bir kibirdir. Yani mesela geçmiş kavimler peygamberlere karşı bunu söylemişlerdir. Yani, siz de bizim gibi sokaklarda gezen, yiyip içen bizim gibi insanlarsınız. Diyerek peygamberleri küçümsemiş ve onların getirdikleri nübüvvet ve risalet davetlerini de reddetmişlerdir. Hakka karşı kibirlenmektir burada asıl olan. E, İnsanları küçük görmekte. Mesela hak e, senin hoşuna gitmeyen birisinde olabilir. Hoşuna gitmeyen bir yakının sana hak sözü söyler. Sen de sırf o söylediği hakkı reddedersin. Böyle bir kibir Allah muhafaza kişi işte cehennemliklerden yapar. 24- onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Her kim yüz çevirirse şüphesiz Allah o ganidir, hamittir. Zeyd bin Esnem Rahimullah dedi ki cimri malından Allah'ın hakkını eda etmeyen kimsedir. Yani cimri e, halkın algıladığı şekilde, onların tanımladığı şekilde değil. Yani cömert olmayan, eli açık, bonkör olmayan kimseye de cimri der halk ama Burada şer'i naslarda kınanan cimrilik Allah'ın hakkı ve kulların hakkı olan şeyi insanlardan esirgeyen kimsedir. Allah'ın hakkını eda etmeyen kimsedir. Esas cimri budur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesinde şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cimrilikten İyyakum ve şuhi şuh kelimesi de cimrilik diye tecrübe ediyorlar. Şuh esasında tamahkarlıktır. Bencillik ve tamahkarlıktır. Cimrilik ve eş değer görülüyor bu haslette. Yani şuh hasleti yani kişinin açgözlü bencil, tamahkar olması dolayısıyla cimrilik hasletinin beraberinde getirdiği için bazı kimseler bu şuh kelimesini cimrilik diye tercüme ediyorlar. İşte o hasletten, şuhtan yani aç gözlük tamahkarlık, bencillik, cimrilik. Bu manaları kapsayan bu hasletten sakının. Çünkü sizden öncekiler bu şuh sebebiyle helak oldular. Cimrilik duyguları, bu şuh, yani bencillik duyguları ve tamahkarlık duyguları onları cimri davranmaya sevk etti. Onlara bunu emretti, onlar da cimrilik ettiler. Yani buhul. Yani Bugün e, bildiğimiz manadaki cimriliğin tam karşılığı Arapça'da buhuldür. Bakıl, bakil, pahıl derler. Biraz daha bozulmuş Türkçe, Türkçe'de bozulmuş şekilde pahıl derler cimri adama. Veya pinti derler. İşte Arapça aslı, bu cimriliğin aslı buhuldür. Şu ise cimriliği de kapsayan daha geniş bir ifade. Yani bencillik, açgözlülük, tamahkarlık bunların hepsini kapsayan bir haslet. İşte o şuh duygusu sizden öncekilere cimriliği emretti, onlar da cimrilik yaptılar. Kendilerine akrabalık bağlarını kesmeyi emretti, onlar da akrabalık bağlarını kestiler. Kendilerine günah işlemeyi emretti, onlar da günah işlediler. Demek ki bu dünyaya düşkünlük, tamahkarlık bunlara sebebiyet veren şeylerin başında geliyor. Akrabalık bağlarını koparmaya, günah işlemeye ve cimrilik etmeye sevk ediyor. Buna Ebu Davut, Hakim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Sayısın hatta Ebu Hureyre Radya olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyrun rivayet ediyor. Şu iki şey kulun kalbinde bir arada bulunmaz. İman ve cimrilik. Burada da şuh kelimesiyle. Yani iman ile tamahkarlık bir arada. Bir kulun kalbinde bir araya gelmez. Demek ki bir kimsede bu haslet varsa imanıyla çatışma içerisindedir. Bu hasletlerin derhal kurtulması lazım. Bencilliği terk etmesi lazım. E, tamahkarlığı, dünyalık mallara olan o hırsı, tamahkarlığı bir şekilde terk etmesi bundan kurtulması lazım. Bazı şeyler zorla olur. Yani insanın kendisini bazı e, güzel hasletlere zorlaması da olur. Mesela innemel ilmu bit ''Ve innemel hilmu bit tahallum'' Ebu Derda Radyalan Tengel Mücevette böyle vurulmuştur. İlim ancak hocadan öğrenme suretiyledir. Yani evet, Allah Azze ve Celle'nin kulun kalbine koyduğu bir nurdur ilim ama bunun bir yolu var. Bunu e, elde etmenin yolu hocadan öğrenmek. ilmin vasıtalarına e, tevessül ederek işte kitaplarını okumak olur, e, öğrenmek olur, hocadan ilmi talep etmek olur. İlmin vesilelerine sarılarak böyle yani o yola düşersin ki Allah sana bir fehim, bir anlayış verir. E, fıkıh yani dinde tefekku ancak Allah'ın hayrını murad ettiği, kimseye nasip ettiği bir şeydir. Hadiste buyurulduğu gibi. işte o hayrı elde etmek, onun yoluna düşmek olur. Hilim de böyle. İnnemel hilmu bir tahallüm. Yani ağırbaşlılık, mütevazılık bu gibi hasletlere de kişi kendisini, karakterini buna zorlaya zorluya o haslet onun yapısı haline gelir ve hilim sahibi olur. Bu da böyledir. Yani cimrilikten kurtulmaya da, insanda böyle bir tamahkarlık, mal hırsı varsa, kendisinde böyle şeyleri hissediyorsa, bunu nasıl anlar insan? Eğer dünyalık bir mala kavuştuğu zaman, kalbi bundan dolayı büyük bir sevinç duyuyor ve dünyalık bir şeyi kaybettiğinden dolayı da bundan dolayı büyük üzüntü yaşıyorsa, o kalpte bir hastalık var demektir, bir belirti var demektir. O halde ne yapacak? Mal sevgisini gönlünden çıkarmak için, Nefsinin zoruna da gitse infak etmeye, eli açık olmaya kendini alıştıracak ta ki o onun hasleti haline gelecek. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçekliğine ulaşamazsınız. Al-İmran Suresi'ndeki ayette bertildiği gibi. Ee, biliyorsunuz Ebu Talha radıyallahu anh'ın kıssasını o e, Beyruha adlı bahçesinde çok meşhur o dönemde çok en iyi bahçelerden bir, hurma bahçelerinden birisi. Tam böyle dinlenme, insanın istirahat edip dinlenmek isteyeceği bir yer. Aynı zamanda kuş cıvıltıları falan. Yani tam insanın arzulama arzuladığı, dinlenmek için, istirahat etmek için arzuladığı bir bahçe. Bereketli de bir bahçe. O bu bahçede işte kuşların sesini dinleyip istirahat ederken bir anda aklına bu ayet düşüyor. Ve o anda işte bu Beyruha bahçemi ben infak ettim diyor. Allah Resulü'ne gidiyor. Ey Allah Resulü bu benim en sevdiğim bahçemdir. Artık bunun hükmü sendedir. Kime istiyorsan oraya infak edebilirsin. Kime istiyorsan oraya verebilirsin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Talha'nın akrabalarını araştırıyor. Onlardan birine veya birkaçına bağışlanmasını söylüyor. Bu ayetle amel etmek için bunu yapıyor. Yani en sevdiği, yani insan çalışır, çabalar, belli bir mülk sahibi olur ve buna bir yorgunluk neticesinde, bir çaba, gayret neticesinde ulaştığı için o gözünde bir değerli hale gelir ve kalbinde yer etmesine sebep olur ve ondan ayrılmak zoruna gidebilir. İşte böyle bir şeyi hissettiği anda bu Ebu Talha radiyallahu anh ne yapıyor? O malından yani e, benim Allah için sevdiğim yani benim sevdiğim bir şey Allah için ben bunu infak ediyorum diyor bu ayetteki gerçek iyiliğe ulaşabilmek için demek ki o gerçek iyilik işte imanın saf halidir imanın saf haline mal sevgisi yani kişinin kalbinde mala olan hırsı e, leke getiren hatta yeri gelip kendisini fıska düşüren belki imanından edecek bir şey çünkü malı sebebiyle İmandan yüz çeviren çok kimse vardır. Yani dünyaya olan hırsı sebebiyle hakikatlerden yüz çeviren, batıl tarafını bile bile seçen çok kimse vardır. Çoğu da böyledir hakikatte. Çünkü Allah Azze ve Celle biz hiçbir topla hakikati iyice beyan etmedikçe saptıracak değiliz diyor. Yani Allah kişinin menfaatleriyle hak arasında yani dünyevi ile ukravi menfaatleri arasında tercihte bırakıyor demek ki bu hak ulaşıyor kendisine fakat o dünyada e, rahatından olmamak için ahiretinden feda ediyor yani kendisini ahirette kurtaracak işlerden feda ediyor bugün sapıklık davetçilerinin çoğunun durumu böyledir zannetmeyin ki bunlar cahil bunlara hak ulaşmamış bilmiyorlar hiç alakası yok bu batıla çağıran insanlar Hakkı bile bile onun karşısında duruyorlar. Kendilerine hüccet ulaşmıştır. Fakat onlar dünya menfaati o tarafta olduğu için batıl lehine konuşmayı, o tarafta yer almayı tercih ediyorlar. Çünkü hakkı söyleseler dünyaları, yani o kalplerini bağladıkları dünyaları ellerinden gidecek. Bakın geçmiş kavimlerde Bakara 253. ayeti miydi? Numarayı yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani sizden öncekiler İçinde böyle bir misal veriliyor ayette bizden öncekleri ümmet olarak. Yani kendilerine hak, beyan, apaçık gelmiş olmasına rağmen aralarındaki haset ve çekememezlik yüzünden bundan yüz çevirdiler diyor. Bu da bu şuhle alakalı bir şey. Neydi bak burada? Akrabalık bağlarını kesmeyi. Ama yani bunlar o bencillikler, tamahkarlıklar sebebiyle bu sefer haset ediyorlar. E, bu sefer batının tarafında yer alıyorlar. İhtilaf yani Hakka karşı ihtilaf, hakka karşı muhalefet dünyada onlara bir konfor sağlıyor. Dünyada işleri yolunda gidiyor ve onlar bunu tercih ediyorlar. Peşin olanı tercih ediyorlar. Ahiretlerini de heba ediyorlar buna kavuşmak için. Evet, 25. ayet. Hiç şüphesiz ki biz rasullerimizi apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ayrıca kendisine hem çetin bir güç, hem de insanlar için faydalar bulunan demiri de indirdik. Allah kendisine ve rasullerine gayb ile kimlerin yardım edeceğini bilsin diye. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Kafade dedi ki, vel mizan kelimesine kastelen adalettir. Mücadele ki, ve enzelnel hadide fihi be'sun şedidun ve menafi'in linnâsı. Menafi ulin nas kavlinde kalkan ve silah kastedilmektedir. Yani demirle kastedilen kalkan ve silahtır demiştir. E, surede ismini bu ayetten alır. Yani hadit kelimesinin hadit demir demek. E, burada savaş aletleri kastediliyor diyor Mücayddin Mullah. E, 26. Ayete geçmeden şunu da ifade edelim. Allah kendisine ve rasullerine gayb ile kimlerin yardım edeceğini bilsin diye Allah bilsin diye. Allah bilmiyor mu? Allah biliyor. Bu Allah'ın gayb ilminden şehadet ilmine geçmesi ve böylece insanlara karşı hüccetin yerine gelmesi içindir. Mesela Allah cihad edenlerle oturanları bilsin diye başka bir ayette böyle buyurulur. Abdülaz Bender gibi bir zındık çıkıp diyor ki, Cehmi akidesine sapmıştır kader meselesinde. Allah işte olaylar meydana gelmeden önce bilmez iddiasını böyle ayetlere dayandırıyor. Bak Allah bilsin diye diyor. Demek ki önceden bilmiyor gibi. Haşa. Halbuki aynı surenin bir iki ayet önce okuduk değil mi? Başına gelen her şey o yaratılmadan önce yazılıdır. Yani Allah'ın ilmindedir ve yazılıdır yani bunlar. Burada Allah'ın gayb ilmi. Allah gayb ilmiyle bizleri sorumlu tutmuyor. Allah gayb olarak kimin bu dünyada ne amel edeceğini ezelden biliyor. Zaten bunları yazmış. Ama bu kayıtta bildiğiyle bizleri sorumlu tutmuyor. Şehadet alemine geçecek ki, yani olay fiilen vuku bulacak ki, bizim aleyhimize de hüccet tam anlamıyla gerçekleşsin. Yani Allah azze ve celle şöyle demeyecek. Yani ben ezelden senin işte cehennemliklerin amellerini işleyeceğini biliyordum. O yüzden sen doğrudan cehennemliksin. Böyle demiyor Allah azze ve celle. Dünya alemine Getiriyor bizi, yaratıyor, bir takım imtihanlarla karşılaştırıyor ve biz e, Allah'ın dilemesiyle Allah'ın dilemesiyle özgür bırakıldığımız hidayetle sapıklı tercih arasında kalıyoruz. Ve eğer e, Allah ezelde hidayetimiz yazmışsa hidayeti tercih ediyoruz. Sapıklı yazmışsa sapıklı tercih ediliyor. Bu fiilen vuku bulunca Allah bu sefer kayıp aleminde, şehadet aleminde biliyor. Öncesinde kayıp olarak biliyor, şimdi şehadet olarak biliyor. Şehadet aleminde biliyor, yani bizim için de artık bilinen bir şey haline geliyor. Mesela bir kimse bir isyanı işlese, bir fıskı işlese, Allah böyle takdir etmiş demek ki dese, bununla kendisini kurtaramaz. Neden kurtaramaz? Evet onu Allah ezelden öyle takdir etmişti ama sen öyle takdir edildiğini biliyor muydun? Sana ne takdir edildiğini önceden biliyor muydun da ki bu fıskı tercih etti? Veya diğeri hidayeti tercih etti. Biz ezelde bizim hakkımızda ne takdir edildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden mesulüz. Ne zaman e, bu bizim için e, bir huccet haline geliyor? O fiil istediğimiz zaman. Hee, Allah bizim ne yapacağımızı ezelden bilmiş. Takdir ettiği gibi olmuş. O böyle gerçekleşti çünkü vaka. Evet yani fiilen vuku bulmadıkça Allah kendi bildiğiyle sorumluluğu tutmuyor. Siz de görün diyor yani. Siz de başıboş yani tercihte bırakıldığınız zaman neyi tercih ettiğinizi kendiniz ispatlayın. Benim yazdığım gibi oluyor demek istiyor yani. Bu 26. ayette de hiç şüphesiz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Onların soylarına nübüvveti ve kitabı verdik. Aralarında kimisi hidayet bulmuştu, birçoğu da faz olanlardı. 27 Sonra onların izleri üzere rasullerimizi bir bir ardınca gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdukları fakat gereği gibi uymadıkları ruhbanlığı onlara yazmadık. Yani biz farz kılmadık. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik. Onlardan birçoğu da farsıklardır. Evet, Seyil bin Huneyf radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Nefislerinizi zora koşmayın. Zira sizden öncekiler nefislerini zora koşmakla helak oldular. Onlardan geriye kalanları kiliselerde ve manastırlarda yani ibadethanelerinde bulursunuz bunu Taberani ve Şuab-ı Liman'da Beha ki rivayet edilir. Enes Radyalan'ten şahidi var. Ebu Davud ve Ziya rivayet etmiştir. Ebu Rere'den de Ebu Nuhaym. Tarih İslam'da Ebu Şeyh tabakatında rivayet etmiştir. Elbani, Es-Saiye'de bunu zikretmiştir. Ömer Bin El-Hattab Radyalan şöyle demiştir. İslam'da kilise de yoktur hadımlaşmakta. Yani kilise, yani ibadetin sadece e, belli bir mabete e, mahkum edilmesi. İslam'da böyle bir şey yoktur. laiklik diye yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani sen dinini, dindarlığını sadece camide yaşa. Dışarıya dindarlığını kesinlikle dünya hayatına karıştırma. Devletimezide de karıştırma diyorlar dolayısıyla. İslam'da böyle bir şey yoktur. Aynı şekilde kendini tamamen e, ibadete vermek kastıyla dünyadan Tamamıyla yüz çevirmek de yoktur. Bunun için hadımlaşmak, kadınlardan uzak durmak için kendine hadım etmek de yoktur. İbn Abbas Radyalama dedi ki, Müslümanların şehri haline gelen hiçbir şehirde kilise veya manastır yapılamaz. Orada çan çalınamaz ve domuz eti satılamaz. Evet. Şu an İslam ülkesi olduğunu iddia edenler Avrupa Birliği'ne girmek için bunların hepsini yapıyorlar. Hepsine boyun eğdiler. 28 Ey iman edenler Allah'tan sakının ve Resul'e iman edin ki rahmetinden size iki pay versin. Sizin için aydınlığıyla yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. İbn Abbas radıyallahıhû kıflayın kelimesi iki kat demektir de, demiştir. Yine dedi ki İsa ile sonra Tevrat ve İncil'i değiştiren krallar vardı. Yani yöneticiler Allah'ın kitabına müdahale ettiler. Aralarında Tevrat'ı ve İncil'i okuyan mümin kişiler bulunmaktaydı. Yani aslı üzere dinlerini koruyan, vahyi koruyan müminler de bulunmaktaydı. Krallara Şunların size sövmeleri, bize sövmelerinden daha ağır bir küfür görmüyoruz. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kâfirlerin takenderidir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fâsıkların takenderidir. Yani Maide 44-47. ayetlerini okumaktadırlar. Bunları okumalarıyla beraber işlediğimiz amelleri ayıplamaktadırlar. Siz onları çağırın da bizim okuduğumuz gibi okuyup bizim inandığımız gibi inansınlar denildi. Demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta Bu ayetler geçmiş kavimlere de vahyedilmiş. Onlarda da varmış demek Tevrat ve İncil'de de vahyedilmiş. Kral onları çağırıp topladı ve ya değiştirilen kısmı hariç Tevrat ve İncil'le okumayı bırakmalarını ya da öldürüleceklerini bildirdi. Bakın bizim şu an imtihan olduğumuz hadisede böyle bir şeydir. Ahmet bin Hanbel Raymollah'ın zamandaki bu halkı Kur'an fitnesindeki e Ahval de böyleydi. Yani yönetim tarafından kitap ve sünnetin getirdiği, gerektirdiği şekliyle yaşamak, inanmak suç sayılıyor. Bundan dolayı eziyet ve öldürme uyguluyorlardı. Burada da kitap elinde de böyle bir imtihan olmuş. Bunu anlatıyor İbn-i Yani ya bizim değiştirdiğimiz şekilde okuyun İncil, Tevrat'ı. Bazı ahkamlar budanmış şekilde. Veyahut da öldürüleceksiniz. Yalnız bunların yaptığı dikkat edin. Yani bu e, rivayette belirtilen husus Allah'ın kitabını değiştirmek. Allah'a nispedelen dinin hükümlerinde oynama yapmak. Yani Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler, kafirlerin takenderdir meselesi var ya bu büyük küfre delalet eden şekli bu. Çünkü dine müdahaledir bu. Helal, helal haram inancını, tevhid ve şirk inancını e, değiştiren bir müdahaledir buradaki. Yoksa sırf sadece dünya hükümlerine değiştirip kitabın, sünnetin hükümlerine dokunmamak değil. Bu pandemi yalanından sonra ise Allah'ın dinine müdahale eden e, girişimlerde bulunuldu. İşte namaz değiştirildi. İlk önce yasaklandı. Sonra değiştirildi. Yani din tarif edildi. Kitabın ve sünnetin gerektirdiği şekilde itikad etmek ve uygulama yapmak şu an suç. Biz de aynı şekilde böyle bir imtihana muhatabız demek Evet. Devam ediyor rivayet. Bunları bırakmak için bizden ne istersiniz? Artık bizi bırakın dedi. Müminlerden bir grup bize bir kule inşa edip bizi üzerine çıkarın. Sonra da kendisiyle yiyeceğimizi ve içeceğimizi yanımıza çıkaracak bir şey verin. Yani bir asansör gibi, bir çekecek bir şey gibi. Yani sizlerle hiçbir şekilde yüz göz olmayalım. Bizi tecrit edin. Biz orada ibadetimize, kitaba ve sünnete göre yaşamamıza devam edelim diye istekte bulunuyorlar. Bir daha yanınıza dönmeyiz dedi. Bir başka grup, bizi bırakın yeryüzünde seyahat edip vahşi hayvanların yedi gibi yiyip içtiği gibi içelim. Eğer bundan sonra da biz topraklarınızı da bizi yakalarsanız öldürün dedi. Nasıl şimdi işte maskesiz, heskotsuz, aşısız, işte sağa sola giremesin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyorlar ya. Buna benzer bir imtihan. Yani tarih tekerrür ediyor. Diğer bir grup ise, bu iman edenlerin diğer bir grubu ise, ''Siz bize çöllerde manastır yapın, yani ibadethane yapın. Biz kuyular kazıp baklalar ekelim. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Bir daha sizin yanınıza uğramayız.'' dedi. ''Fakat onların her kabilede dostları vardı.'' Onlar böyle yapınca da Allah Teala Allah'ın rızasını kazanmak için uydurdukları fakat gereği gibi uymadıkları ruhbanlığı onlara yazmadık. Ayetini indirdi. Diğerleri ise şirk elinin taptığı şeylere tapan kişilerdi. Onlardan da ölenler ölünce biz de filan kişinin ibadet ettiği gibi ibadet eder, filan kişinin seyahat ettiği gibi seyahat eder ve filan kişi gibi manastır ediniriz dediler. Onlar şirkleri üzerindeydi ve kendilerine uyduklar kişilerin imanlarından habersizdiler. Yani o birisi hani çöle gitti, birisi ayrı bir kule istedi, öbürü manastır istedi ya. Bunlar imanlarından dolayı böyle yapıyorlardı. Şunlar ise. Münafıklar, onların imanlarının habersiz, şirkeli kimseler onların yaptıklarını taklit ediyorlar. Onlar şirkleri üzerindeydi ve kendilerine uydukları kişilerin imanlarından habersizdiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman onlardan az bir kısım kalmıştı. Seyahatte olan seyahatinden ve manastırda olan manastırından gelerek Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman edip kendisini tasdik ettiler. Bu sebeple Allah Teala yani bu iman edenler içinmiş. Allah Resulü'ne tabi olanlar içinmiş. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve Resulüne iman edin ki rahmetinden size iki pay versin buyurmaktadır. Hadit 28. Bu da İsa aleyhisselama iman edip nefisleriyle mücadele etmeleri Tevrat'a ve İncil'e ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edip tasdik etmelerinden dolayıdır. Sizin için aydınlığıyla yürüyeceğiniz bir nur versin kavli de Kur'an'a ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalarıdır. Yani Kur'an'a ve sünnete tabi olmalarıdır. Bunu Nesai, Ziharülmaktisi, Hakim, Hakimüttirminzi, Nevadülüsülde ve Taberi tefsimde rivayet etmişlerdir. Ebu Musa Leşar R.A. da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Üç kişi vardır ki bunların ecri iki defa verilecektir. Bunlardan biri ehli kitaptan olup da kendine nebisine iman eden ve sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden kişidir. Diğeri Allah'ın hakkını ve efendilerinin hakkını eda eden köledir. Bir diğeri cariyesi olup da onu güzelce terbiye edip ona öğreten ve sonra onu azat ederek onunla eğlenen kişidir. Buna da iki ecir vardır. Bukhara ve Müslim dua etmişlerdir. 29 surenin son ayeti. Böylece kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeye nail olamayacaklarını ve lütfun muhakkak Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine verdiğini bilsin. Şüphesiz Allah büyük lütuf sahibidir. İbn-i Ömer radıyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin süreniz ikindi vaktiyle güneşin batışı arası kadardır. Tevrat eline tevrat verildi. Onunla öğlene kadar amel ettiler. Sonra aciz kaldılar. Kendilerine ücretleri kırat kırat verildi. Sonra ince ehline incil verildi. Onlar da ikindiye kadar amel ettiler. Sonra ayza düştüler. Kendilerine ücretleri kırat kırat verildi. Sonra bize kuram verildi. Biz de ikindiden güneşin batışına kadar amel ettik. Bize ise ücretlerimiz ikişer kırat verildi. Bunun üzerine her iki kitap ehli şöyle dediler. Biz onlardan daha çok çalıştığımız halde bize birer kırat verdin, onlara ikişer kırat verdin. Allah şöyle buyurdu. Ben sizin ücretinize haksızlık ettim mi? Onlar hayır dediler. Öyleyse o benim lütfumdur ki istediğime veririm buyurdu. Bunu Bukhari sayende rivayet etmiştir. Evet Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste mücadele suresiyle devam edeceğiz. Hadis suresi de böylelikle tamamlandı elhamdülillah subhanekallahu mevbi bihamdik ve eşed en la ilahe illan tevahdeke la ve estağfuriki ve etu bileyim.